Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba diyoruz. 15 gün aradan sonra yine bir çarşamba günde saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlere merhaba diyoruz. Ve her programda olduğu gibi bu programda yine gerçek yaşamdan bir insan öyküsünü, bir yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hattımızda çok özel bir konuğumuz var her programda olduğu gibi. Ama bu defa uzaklardan bir konuğumuz var. Ee, biraz sonra yaşam öyküsünü dinlediğimizde onun şehrine olan aşkını ve şehriyle iç içe geçmiş o yaşam öyküsünü dinlediğimizde neden böyle bir girizgah yaptığımı da daha net anlayacak dinleyicilerimiz. Ve konuğumuz sevgili Enis Ayar. Enis abi hoş geldin programa. Merhaba, hoş bulduk. Selam. Ee, Enis abi diyorum artık izninle ve öyle, e, öyle, bugün öyle. programımızda konuk olduğun yaşam Adet, öykünü... Hatta size de diyebilirsin. Enis size idare çok <gülüyor> Sana torunum var. Dünyanın en büyük mutluluğu dedilik. Ne güzel. Ben Enis evet. abi'yi tercih edeyim. Tamam, ee, Enis abi şimdi dinleyicilerimiz merak ediyordur. Enis ayar kimdir? Nerede? Nasıl başlamıştır yaşama öyküsü? Ya ben orada doğdum. 1944 senesinin Eylül ayında. Şimdi babam memur olduğu için o işte 44'lü yıllar CHP'nin o dönemlerinde memurlar biraz daha avantajlı tarafları vardı. Ama e, yani çok bir rahat hayatı olduğunda babamın çünkü yaşam işte 13 yaşındayken baba babam öldü. O güne kadar öyle bir lüksü içinde falan değil. Hatta şöyle söyleyeyim yazın köye çıkardık. kışın Yani yaz kış bir ev değiştirdiğimiz zamanlarına doğru. Çünkü bir de çok enteresan bir şey var. Eskiden şehirde kimin evi varsa evet. o mesela o amcamın çocukları bizde okurdu. Dayımlar, teyzemler bizden gidip giderlerdi. Ev bir odaymış, iki odaymış, üç odaymış. Onlar hiç değil. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi merak yani ediyorsunuz o kadar acaba? insan o evlerde nasıl yaşadılar, nasıl mutlu oldular, herkes mutluydı. Onu yani bugün düşündük ya onu görüyorum. Yani aslına bakarsan o günün şartlarında hatta bugünün şartlarında güzel bir çocukluğumuz geçti. Bir çocukluk anlatın istersen? Tabii en sevdiğim. Bizim biz Ermeni mahallesinde oturuyorduk. Bu tam sahilde. Şimdiki kilisenin olduğu yerde. Evet. Cumhuriyetlik Okulu ilk o şeyle İsmet ile aramızda işte 150 metre mesafe vardı. Kışın bayağı kar yağıyordu. İşte şimdiki gibi böyle ayakkabılar, çoraplar falan filan. Merak, merak ediyorum ya yani nasıl şeyler falan diye. 20 dakika falan sen telefis derdik zil arasına. O zaman şimdi izleniyor bilmiyorum teneffüs. Evet. Şimdi zil çalınca, teneffüs olunca Cumhuriyet Okulu sınıflardan fırlardı. işte da sınıflardan fırlardı. Ortada bir yerde buluşurduk ve kar topu maçı yapardık. Savaşırdık. Dil çalınca herkes tekrar döner sınıfına gelirdi. Yani nasıl ısınırdık? Elimiz ayağımız nasıl donmazdı? Hala düşünüyorum. O sorunun cevabını bulamıyorum. Ama bunlar hep bugün işte bu çocuğu, şimdi benim torunlar önümüzdeki evet. hafta kalanlığına e gidecek kar görmek için. <gülüyor> yani yani Şanslılar mı şanssızlar mı çocuklar şimdi belirsiz. Peki evet, evet, Ordu'da, yani e, belirsiz. Ordu'da yani ben... kalabalık bir evde e, memur bir babanın çocuğu ve eve sürekli gelen giden akrabalar şehir merkezinde Tabii oturduğunuz kardeşiz, için sürekli o kalabalık e, eksik e, olmuyor. Ama her şeye rağmen e, ben şanslı diyorum babam annem. Annem çok e, otoriter ve enteresan bir kadındı. Evet. Babam da erken öldüğü için annemin çok etkisinde kaldık. Ben özellikle çok etkisinde kaldım. Şöyle söyleyeyim, annem 80 küsur yaşında öldü. En son zamanlarda İstanbul'a geldi tabii bizde. Ben e, mahallede herkes birbiriyle kavga ederdi. Kimse kimseyle konuşmazdı. Bazı bunlar biliyorsunuz mahalle aralarında olurlar. Evet. Ben annemin daha bugün o güne rahmetli olana kadar bir tek insanla yüksek sesle konuştuğunu ve bir tek komşusuyla kaç katkını görmedim duymadım. O bize bazen çok faydalı oluyor, bazen de çok zararlı oluyor tabii. Böyle bu şeylerde. Yani böyle bir ortamda büyüdüm. İşte sonra 13 yaşında falandım. Babam yüksek tansiyondan öldü. O Aşın zaman babam doktora gelmişti bu İstanbul'da ama işte şey vermişler. Sarımsak, limon iç falan sürekli bek demişlerdi. Olmadı vallahi öldü. Peki sonra Enis abi, hayata devam ettik tabii. Nasıl bir öğrenciydin o yıllarda? Okul hayatı ben nasıl gidiyordu ama çok kötü çok tembel bir öğrenciydim ya yani öyle <gülüyor> gimiş sorma ama şöyle söyleyeyim hiç matematikten zayıf almadım Matematiği seviyordunuz mu? seviyorumayım çok iyiydi bir de şey dersi vardı biyoloji dersi vardı yani din anlatılan dersi dinlersem onu yapabiliyordum ama okuyup hiçbir şey ezberim yok Ben hala bir tane dua bilmem bir tane şarkı bilmem İstan başını okuyamam ezbere ben yani ezberim yok. Evet. Her şey bende spontan. eee yani doğaçlama, <gülüyor> içinden geldiği gibi konuşuyorsun, evet. hiçbir şey ezberlemiyorsun. Peki evet. e, okul hayatı bitti. E, ne kadar okudun? Nereye kadar okudun? Ya sonra yani, ne yaptın? ortaokuldayken işte ortaokulu bitirmiştim. Erkek senata'ya gittiğimde o biraz tembel olduğum için yaşım bayağı gelmişti. Asker'e gittim, geldim. Ama vardı iki kardeşim var işte geçim sorunları falan var. Babamın çok düzgün, düzidir, düz bir e, şeyi var maaşı var. işte fındık. fındık. yetmiyor. İstanbul'a gelmem her zamanki bir göç başlayacaktı. İstanbul'a gelmem lazımdı. Ama yine eş dost vasıtasıyla polis oldum ve kayınımı İstanbul'a yaptırdım. Yani İstanbul hayatım öyle başladı ve İstanbul'a İstanbul, geldim. Kaç yaşındaydın İstanbul'a İstanbul geldi, İstanbul geldiğinde? 1967 senesinde polis olarak ASE sonra İstanbul'a geldim. Yani ben kaç yaşındaydın isabi İstanbul'a geldiğinde? 22 yaşında. 22 yaşında. 23. Gençecik bir polis olarak İstanbul'a geldin. Oradan sonra İstanbul'a gelmek e, nasıldı o yıllarda? Neler yaşadın? Vallahi zaten e, şöyle söyleyeyim, işte e, polis, bilim o 68 olayları ve de tamirci olayları bayağı olayların içinde buldum zaman zaman içerisinde kendimi. Ama ben o annemden aldığım şeyler, e, duygularla din her zaman haklıdan yana oldum yani hep. Böyle bir yaşantım boyunca Onun çok büyük faydasını gördüm İşte 2,5 iki sene, iki, sene yaptım polistek Sonra da ayrıldım Çok da ceza aldım şeyden. Silah taşımıyordum mesela Polistim ama silah taşımıyordum Selam edilmiş bütün bir silah O arada işte İstanbul'da Çok özel bir aileyle tanıştım Sağolsun çöğükler Babaları elektrik dersine Şunlar dersin müfettişti Daires elektrik dersini onlar beni elektrik dersine işe soktu. İşte bir bir e, 80 sene kadar elektrik dersinde çalıştım. Bu arada e, Güceklü kulübünde çalıştım. Bu arada gömlekçilik yaptım. Bu arada taksicilik yaptım. Ben çalışıyordum. İşte evlendim. Çocuklarım oldu. Biri 72 yaşında bir kızım oldu. 75'te tekrarda yani böyle bir e, İstanbul'da savaşın içerisindeydim ama Hiçbiri planlı değildi hala şimdi düşünüyorum onları nasıl yapmışım nasıl olmuş onları da bilmiyorum yani <gülüyor> İstanbul'da yani şu an modeldeki enisa... yaptığım reklam dünyasının içine girdim işte beymenlik ilk reklam filmlerinden bir tanesini çektim o çektik o zaman çok ben ajansta çektik çok enteresan bir şeydi hayatla deneyimlerdi ama şeyin şöyle bir hayatta balsiler benim hayatda tesadüflerin çok büyük yeri var. Yani onlar çok büyük farklı ama biraz daha açabilir de miyiz insa abi? Efendim, biraz daha açabilir miyiz bu tesadüfleri? Yani İstanbuldasın, yani polislikten ayrılıyorsun. çok büyük şey var. hayatta herkesin hayatta vardır ama onlar değerlendirmekten Ben askerdeyken, evet. işte 64 senes aski, 66 mezun olup sonra tık 64 İstanbul'a geldim. Efendim İstanbul'da 3-4 yerde asker abi. Bir tanesi Eypıt'ti. Bir tanesi Fatih'teydi. Bir tanesi Havaalanı'nın bir tanesi Levent'teydi. Ben bunları dolaştım ama gittim Levent'e e, mekan tuttum. Oradaki insanların yanına gittim. Orada kendime çevre Bir e, Orada ev tuttum. İkinci Levent'te bir, bir tek oda tuttum yüzüm beşliği. Orada kalmaya başladım. Yani bu e, yaşandığımda çok farklı. Böyle bir şey oldu yani. Ayrı bir insanlarla tanışıyorsun Çocukların evlendiğinde de etilerde oturdum. O hayata bakışını hayata. Çünkü ben şöyle söyleyeyim Kitapta da yazıyorum onu şeyde Elektrik Gidars'ta çalışırken Biz işte bütün o ıı, silahlarından Sarıya'da kadar ben montör yardım o zaman bu Ok Meydanı Şişhane şi pardon, Ok Meydanı Kağıthane oraları Bu Kasımpaşa'nın üstünü Hacı Sürevler'in oralarında falan Oranın e, belli e, isimler vardı. Kürtçü sayın veyahut da diyeyim falan. Bu insanlar parsellik parsellik satıyorlardı. Evet. Arazi kimin bilmiyorum devletin miydi şahsine ama parsellik parsellik satıyorlardı. Biz onlara elektrik veriyorduk. Sistem öyle işliyordu. Ama mesela bana oradan e, çağırdılar dediler ki işte sana burada yer veriyoruz. Sen işte buraya gelip biliyorsun Hani senin de bir evin olsun dediler. Ama buraya ev yapacak. Ben mesela bunu yapmadım. Neden ben yapmadın? Onu yapsaydım, yani şöyle söyleyeyim, okbeydan ok da oturacaktım. Okbeydanı ok ne şey yaptığın küçümsediğim için falan değil. İşte uğraşacaktın kendine bir gece onda yapacaktı. Bu arada işte çocuklar işte, işte onların durumunu düşün. Belki iki çocuğum varken dört çocuğum olacaktı. Ha ne olacaktı? Belki çocuklarım daha iyi bir yere gidecek, daha farklı bir şey olacaktı ama benim de belki orada okbeydanı ok iki tane beş katlı bina mı olacaktı? Ama bunları hiç düşünmedin. Ben yine, e, yani tesadüfleri değerlendirmek dediğim bu. Ben yine hep e, iyi şartlarda kalmaya, çocuklarımın e, işte ne yaptım ne yaptım özel okullarda okuttum. Ama hep bunların sonra faydalarını gördüm. Çocuklarımın iki kızım var. İkisi de e, şu anda başarılı iş kadını diyeyim. Ne kadar güzel. Çok iyi, başarılı bir anne. E, bunlar hep e, tabii hep annemden bize geçen Babam diyemiyorum çünkü babam da çok çalışıyordu fazla bir anım da yok babamla var çok az ama annemden bize geçen genlerden o şeylerden e, çok faydasını gördük yani. Evet eni sayar. şu. Tesadüfler, evet tesadüflere birazcık değinelim istiyorum ee, yani hayatında e, herhalde eni sayarın hayatında. E, Bağlantıların çok önemi var diye düşünüyorum. Yani no, karşına çıktığı, no, no. tanıştığın insanlarla kurduğun bağlantılar tabii. hep sana başka başka kapılar açmış hayatında. Birazcık bu Mesela, tesadüflerden bağlantılardan kızı, bahsedelim mi? Halamı kızı burada kervansaraydaydı. Oraya gelin gitmişti. Yani onun sahiplerinden bir tanesiyle evlenmişti. Mesela ben buraya geldim. İş tabi geçinemiyoruz. Çok çalışıyorum. Günde iki tane işe gidiyorum. Yani. Gündüz elektrikli gezinmeye gidiyorduk, gece Kervansaray'da modül kulüp falan var. Yani bir gezinimiz 70 değil var. Mesela hep o tesadüfler, enişten bize sahip çıktı. Mesela orada bize iş verdi, biz de oraya sak. Mesela günde iki tane şey gitmeye başladım. Tabii orada farklı insanlarla tanışıyorsun. Yani Kervan modül kulüp işte şu anda işte oriental restoran vardı. Oriental restoran şimdiki divan otelinin bitişindeydi. Evet. O zaman iki e, bin orası. Yani şöyle söylüyorum, e, şu anda henüz de Oriental kalitesinde bir restoran daha İstanbul'da yok. Allah'ını için ne yatarsın? Hani İbrahim doğudan patron oğlu da şu anda bir yana da çok e, enteresan çocuk olduğunu söylüyorum çok başarılı bir adam olduğunu söylüyor. Adam adam buraya gelmiş, adamcaz, müthiş bir e, yani kimlik e, İstanbul turizminin, İstanbul gece hayatının şeyi olmuş, babası olmuş yani ve. Evet ben hiçbir zaman onun mensuplarında gabadayı falan bütün şeylerin hukuk çerçevesinde yapan enteresan bir adamdı yani. Peki bir Enis abi o zaman polis haberleri hiçbir zaman öyle gabadayılarla mobadayılarla falan filan işi olmazdı yani. Evet Enis abi şimdi şey sormak istiyorum. 1970'li yıllar işte 80'li yıllara geliyor. Daha sonrasında sen İstanbul'dasın. Gündüzleri elektrik dersinde çalışıyorsun. Akşamları e, evet. gece kulüplerinde evet. farklı farklı işler yapıyorsun. Orada kurduğun bağlantılarla e, foto modellik bile yapıyorsun hep evet. e, aileni, çocuklarını daha iyi yetiştirebilmek için ek işler evet. yaparak, koşturarak e, çoğu zaman iş peşinde koşarak çalışarak, üreterek geçiriyorsun zamanını ve e, 80'li yıllara kadar böyle devam ediyor. Evet. Ne zamana kadar sürüyor İstanbul macerası sonra ne yapıyorsun? Ya 80'de şöyle oldu ben hep ya, alışamadım İstanbul'a hep bana büyük geldi İstanbul hep e, mahallen ordu bir niyet kazip oldu e, bana 80'de ben tabii orada Kervansiye'de olduğum tecrübeden orduya gittim bir restoran açtım. Ayşin diye. Yani e, ziyarete gelmeye başladı insanlar. Böyle bir şey oldu. Buradan afçıları götürdüm. Falan. E, kuyruklu piyano aldım koydum. 80'de. 1980'de. 80'de. Ordu'da. Piyano, bu, tabii tabii kuyruklu piyano götürdüm yani. Böyle bir barı olan bar meyit olan bir yer açtım. Ama ticaret ayrı bir şey. Ticareti bilmediğim için İki sene içerisinde iflas ettim. Sonra orayı birini devrettim. Ee, döndüm tekrar İstanbul'a geldim. Beş parasız. Bu arada çocuklar İstanbul'da tabii onlar zorluklar çekiyorlar falan. Ee, i̇ş çok zor bir iş. Kurdum, battım ee, olmadı yine. İstanbul'da da bir şeyler yaptım bile olmadı. Hazır yemek fabrikası kurmuştum. Yani şimdi insanların yaptığı şey o zaman kurdum. Şimdi termoslar falan var. Termosları kendim gittim yaptırdım falan bir sürü şeyler. Evet ee, olmadı olmadı olmadı ne zamana yani, kadar olmadı İstanbul'da gelişimler 28 82'lerde o, o, yani oradan geldikten bir 6 ay bir sene sonra yani şöyle söyleyeyim ekmek alacak bir param kalmadı duruma düştük yani o hale geldik çocuklar ama hepsi özel okulda okuyor o arada evet. yani böyle bir şey var yani şey gerçi ilk okulda falan fazla bir şey yok ama bir tanesi öyle okuyordu falan o, sıfırı tükettik. Hayatımın en güzel para kazandığım ve kazanamadım. E, i̇ş portacılar başladım etilerde. Hayatımın en güzel günlerinden bir tanesi. Önce gittim, e, şeyden şişti 20 tane lafkas aldım. Bunu sattım tekrar gittim sattım ve evimin sokağında e, iş portacılık yaptım. İş portacılıktan işte kendime bir tane Volkswagen aldım, evimin düzenini hallettim falan. İşte kendi kendime güzel düzen kurdum. O arada işte 80 80 yılları falan oldu. İşte biz Mehmet Tunayla, Allah rahmet etsin bu Çamşamba'nın kurucusu Mehmet Tunayla modülde beraber çalışmıştık. Evet. İşte o arada ben işte bazı bir restoran falan da işte bir şeyler oldu falan. Abi dedi, gel dedi beraber çalışalım falan dedim. Tamam dedim. Ee, bu Ortaköy'de İstikilerinin memos diye bir yer o zaman şimdiki ismini bilmiyorum. Yeni bir yer. Memos diye bir yer kurdum. Ee, enteresan. Bana çıkarttılar. Bir zarfın içinde bir para verdi 14 bin lira o zaman. de hesap alıştırdılar. E, Çavuşoğlu'yla beraber söyleyeceğim şimdi. Ortaklardı. Ondan sonra en sabit yani, İstanbul'da yaptın bu işleri ama sonra dayanamadın İstanbul'da ve günün birinde yine döndün orduya. Vallahi şöyle söyleyeyim tam zirvede bu memosun tam zirvesinde işte İstanbul'un kaynadığı bir dönemde Ordu'dan bir teklif aldım dediler biz burada bir yer açıyoruz gel sana verelim. Tekrar orduya gittim 90'da. 90 yılında 90'da. ve ondan sonra artık 90'da ondan sonra hayatım hep orada geçti yani. Peki şimdi asıl odaklanmak istediğimiz nokta burası. Programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O yüzden birazcık hızlı anlatmanı hmm. rica edeceğim Enis abi. Su, zaman su gibi akıp geçti. Ee, son 5-6 dakikamız ama senden şunu rica ediyorum. Ee, Orduya gittin ve Ordu'da geçişirdiğim bu zaman diliminde yaptıkların Ordu ile Enis Ayar ismini öyle birbirine bütünleştirdi ki bugün Ordu deyince akla gelen isimlerden bir tanesi Enis Ayar. Enis Ayar deyince de herkes Ordu'yla Ordu konuştu. Ben... E, Şöyle Kendisi söyleyeyim, bir kanalık yapabilirim. Herkes orada hizmet ettiğini diyor. Ama onlar hepsi görevli, hepsi maaş alıyorlardı. Ben e, kendi kazandığım parayla e, bu hizmet, mesela e, Yason e, Kilisesi'nin e, hayata geçmesi, kurulda e, işte kurul kazısının başlaması, şimdi Bostepe'ye merdiven var, o şehir merkezinde turizmin başlaması falan bunlarda çok büyük katkılarım oldu. Ben şöyle bir e, şeyim, ben ortakaklı çok kullandım. Ve her zaman da kullanırım. Yani en büyük mesela ortak aklı kullanmak. Yani e, her şeyi herkese paylaşırım. Bir iş yapacak yani o işle ilgili en doğru insana ulaşmaya ulaşırım. Yani hiçbir şeyi tek başıma yapıp da o benim oldu demedim. Zaten her zaman e, mesela Tananak Söy'de bir arkadaşım var. O benim akıl danemdi. Ona sormadan kolay kolay bir şey yapmadım. Çünkü ben ilkokulma yazdım. O akademisyendi. Hep bunlara çok dikkat ettim hayatım boyunca. İşte o arada bu işte 94 senesinde çok önemli bir şey var. Bir gün işte bir arkadaşım inşaat gitmiyor, bir arkadaşım ofisinde dedikler ki dedi ki bu sahilini dolduracağız falan dedi. Zaman yok kısa anlatayım. Evet. Seneler bir, bir araya geldik, örgütlendik. 10 bin kişiyi sahile döktük, yani bütün ordularla beraber ordu sahile döktük ve sahilin doldurulmasını kurtardık yani Karadeniz'de. Karadeniz'de denizi dolmayan tek şehir Ordu. Ee, Ordu. Onu arkadaşlarımla beraber e, başardık. Bunu birazcık Ondan daha sonra... açalım mı Enis abi? Karadeniz Otoyolu'nun aslında deniz kenarından geçmediği tek şehir Karadeniz'de Ordu. Ve orada evet. Enis Hayer gibi birçok karakter, birçok isim. Ee, evet. Nilgün Hanım biliyorum mesela. Nilgün Gözükhan da o isimlerden bir tanesidir. Evet, Nilgün işte bir ekip, ee, olarak, evet, bir ekip olarak, o, olarak, bir olarak orada emek verdiler ve orada evet. Ee, karrierinizde ordu da sahili doldurmadan yolu sahilden yani geçirmeden olarak 10 bin kişiydik Tabii. yani ben başlangıç olarak tamam ama 10 bin kişi or orduya sahip çıktı ve sahili yalnız bir şey var hiçbir zaman bir yürüyüşle hiç bitmedi 6-7 sene sonra 2094 yürüyüşü yaptık 2001'de tekrar de eğlendi yaptık tekrar duyduk tekrar e orada büyük bir toplantı yaptık o toplantıda baktılar ki hakikaten geçemeyecekler. Ondan sonra arka yolu planlamaya başladılar. Yahut da yapmaya başladılar yani. Ama hala bitmedi tabi ayrı mesele. Evet. Peki evet, e, Ordu ismiyle Enis Hayer ismi bu kadar iç içe geçti. Enis Hayer aslında doğup büyüdüğü topraklara, Ordu'ya. Ordunun tarihine, kültürüne sahip çıkmak için hem kendisi bir şeyler yapmaya gayret etti. Hem de etrafındaki insanları örgütledi. E, bugün geriye dönüp baktığında Enis abi... E, Ordu ve Enis Ayar isminin e, bu kadar yan yana durması ve bütün bu süreç sana ne öğretti desem, ne söylersin, ne paylaşırsın bizlerle? Ne öğretti? Ne öğretti Vallahi bu süreçten? Ne çıkardı çok şanslı bir insan olduğumu, çok doğru işler yaptığımı, yani e, bak şöyle söyleyeyim, benim hayatımda hiç 5 bin liram olmadı. Evet. Ama arkaya dönüp yani e, milyon dolarlık işler yapmışım. Tamam mı? Yani bu bir, bir ben hep spontan e, hayatım boyunca içgüdülerimle hareket ettim. Tamam mı? Ve onun çok büyük faydası... Ve hiç yılmadım. Tabir vermedim. Onun çok büyük faydasını gördüm ve, ve kendimi çok şanslı görüyorum. Yani şimdi Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor ama e, açıkla diyor işte ordu, ordu gibi bir yerde beni de röportaj yapıyor. İşte Nilay geliyor orada Ordu'da benimle gazetede dergisinde kafada şey yapıyor. Bunlar Nilay örneği şeyden... buradan sevgilerimizi Bunlar. gönderelim. Nilay diye bahsettiğimiz kişinin ile örnek buradan bu programa enis abinin konuk olmasında da büyük katkısı Hı. vardır. Çok teşekkür ederim buradan da bir kere daha. Yani ya orada yani İstanbul'da var olmak çok kolay. İstanbul'da filaşsın. Ben orada filaşeye yakaladım. Ha bunu derken şeyi manada değil. Magazin manada değil. Yani kendimi çok şanslı çocuklarıma, torunlarıma para nerede çok çok büyük bir miras bırakacağıma inanıyorum. Bir, güzel bir isim. E, ve bu, bütün bunları yaparken çok e, önemli dikkat ettiğim bir şey var. Kırtlağımdan bir tek kuruş haram para geçmedi. Bir tek kuruş çocukların haram para yedirmedin ve ha, haramda yemedin. Onun için de çok mutluyum yani tamam mı? Ne güzel. Yani, ne mutlu sana, yani, ne mutlu seninle beraber yürüyen arkadaşlara. Ve Tanrı'nın bana çok ben ateist değilim da de değilim. Böyle bana bir şeyler diyorlar anlamıyorum. Ama yani çok şanslı bir kulu olduğuma inanıyorum yani. Ee, ve hayat şu anda e, 2040 diye projelerim var. Yani 50 sene daha yaşasam e, yapacak projelerim var. oradaki mücadele çok büyük. Elimde çok büyük projeler var ordu ilgili. Yakını duyarsınız. Ama işte önümüzdeki hafta pazartesi günü kalp ameliyete geçireceğim. Ondan sonra yoluma tekrar devam edeceğim. Şimdiden tamam, tamam. geçmiş olsun diliyoruz ve evet. uzun ömürler diliyoruz ki hem ordunun hem bu ülkenin hem de dünyada bu gezegende nefes alan ve bir yerlerden ilham arayan birçok insan için e, insanın sana ihtiyacı var. Senin gibi örneklere ihtiyacı var Nis abi. E, artık son dakikalarımız son söz ne söylersin dinleyicilerimize ne paylaşmak istersin? Ya, bak şöyle ben, ben benim işte, kitabımı Nur 3 e, sene çalıştı. Bir kitap benim hakkımda röportajı Nehir Söyleşileri yaptı. Yani onu okusunlar ya. Şimdi şey için değil yani bir hayatta neler olması gerektiğini, insanların neler yapabilecek olduğunu. Bunu bana da okuyanlar söylediği için e, söylüyorum. Yani orada çok hayat dersi var yani okusunlar. Yani hayat yalnız para kazanmak, bir araba almak, bir ev almak, bir sevgilisi olmak değil yani. Değil. Yani hayat başka bir şey ya. İnsan ol. Hele İnsan olmakta da güzel bir şey yok. En önemli şey insan olmak. İnsan olmak için de okumak gerekiyor. Çok teşekkür ederim Enis abi. Bu da son sözümüz olsun. İnsan olmak için okumak gerekiyor. Çok teşekkürler programımıza konuk olduğun yaşam öykünü bizlerle paylaştın. Sana şimdiden e, geçireceğin operasyon için geçmiş olsun dileklerimizi <gülüyor> iletiyoruz. Bu ülkenin, bu gezegenin sana ihtiyacı var. Umarım tez zamanda sağlığına kavuşursun. Aramızda <gülüyor> tekrar dönersin. Ordu yani için beraber yürümeye devam yok. ederiz. Biliyor musun? Bunu da söyleyeyim. Buyurun. Son söz artık son saniyeler. Bak dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Züfus ölçüsünde bana 7 milyar tapum ister olsun ister. O 7 milyardan bir, bir, bir, benim payıma düşen bu dünyada bir yer var. Yani ben bu dünyanın sahiplerimle bileyim. İster tapum olsun. Onun için ben yoluma bu dünyanın sahibi olarak devam ediyorum. Tamam mı? Ne güzel. Hiç benim tapum varmış. O benimmiş. Orduymuşum. İstanbul'uymuşum. Ben dünyanın neresine giderse gireyim aynı mücadeleye devam eder Evet efendim bugün programımızda konuğumuz sevgili Enis Ayardı. Bir derya Deniz kendisi. Hayat öyküsünü, yaşam öyküsünü yaptıklarını, ordu için yaptıklarını... Biz bu kısacık program süresine sığdırmaya çalıştık ama tabii ki sığmayacaktı. Ama sizler Enis Ayar'ı daha yakından tanımak isterseniz... ...internetten kendisiyle ilgili hazırlanmış olan videoya, belgesele... ...ya da hakkında yazılmış kitaba da ulaşabilirsiniz. O bir ordunun bir kahramanı. Bu toprakların yetiştirmiş olduğu ve etrafına ilham veren isimlerden bir tanesi. İçinde o tutkusu hiç bitmeyen ve sürekli projeler için, yeni projeler için... ...kendi yaşadığı şehre, ülkesine bambaşka işler yapmak için... Bunun, bu tutkunun peşine düşmüş bambaşka bir yaşam öyküsüydü. Eni sayar iyi ki var. Umarım Enis sayar gibi örnekler daha da fazlalaşır, çoğalır. Sizler de kendi öykülerinizi anlatmak isterseniz, benim yaşam öykümde bu programın konusu olacak kadar ilginç derseniz... ...bizlere Instagram üzerinden veya Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Bizler iki hafta sonra saatler 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle bir arada olmayı arzu ediyoruz. Ve ben Kenan Doğan, teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri